53-Rize Haber ve Havadis sitesi Rize Spor bir şampiyonluk öyküsü Merhaba 1. Süper Lig Turgut Kafkas, Rize halkına mutlulukların en büyüğünü yaşatırken, kariyerine altın bir halka daha ekliyor ve Rize Spor tarihinin unutulmazları arasında yerini alıyordu. Bu sezonda Rize Spor, neredeyse pişmiş tavuğun başına gelmeyenleri yaşamıştı. Dev kadro ve tek sevdası Rize Spor olan yönetim. Rize Spor, Sezona Refah, Kaleci, Metin, Kaleci, Öner, Kaleci, Hüsnü, Levent, Muharrem, Kahraman, Fuci Mehmet, Kaptan, Oktay, Ahmet, B. Kenan, Hüseyin, Erol, Haldun, Burhan, Turgay, Müfit, Edip, Arif, K. Hüseyin, Haluk, Memiş, K. Kenan, Aydın, K. Turgay, Sebahattin, Hasan, İsmail, Fikret, Hasan Fehmi, Ali Rıza, Ziya, Coşkun, Gürbüz, Temel. Cesarettin, Musa, Bekir, Tuncay, Mehmet, Haydar, Mustafa, Sinan'ın yer aldığı güçlü bir futbolcu kadrosuyla başlıyordu. Yönetim kurulu memleketini seven tek hedefi Rize ve Rize Spor bayrağını yukarı taşımak olan isimlerden oluşuyordu. Hiçer yoktu tamamı komutanda adeta, Başkan Nuri Akbulut, Asbaşkan Paşali Alaman, Genel Sekreter Avukat Sedat Bıçakçı, Genel Kaptan Hasan Kemal Yardımcı, Genel Kaptan Yardımcısı Kemal Özkan, Muhasip Beznedar Doktor Hüseyin Akyıldız, Amatör ve Genç Takımlar Şube Başkanı Nailcan, Can, İdare Amile Ali Rıza Feyzioğlu, Üyeler, İrfan Akaslan, Mustafa Rakıcıoğlu, İstanbul Temsilcisi Alaattin Tüylüoğlu, Mehmet Turbut Kartal, Kayhan Karahasar, Ali Baba Çillioğlu, Mahmut Hacı Ömeroğlu, Rize'de ağıtlar yakılıyor gözyaşları sel oluyordu. Vize yönetimi takımın başına, kendi öz evladımız, hemşerimiz, diyerek Şenol bir getirmiş, fakat bir rol hazırlık maçları sonunda Yeşil Mavili Kulübün teknik patronluğundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sezonun ikinci teknik direktörü Gürsel Aksel olayı, tam bir trajediydi. Göztepe'nin UEFA, Fuar Şehirleri Kupası'nda, Avrupa'yı kasıp kavurduğu efsane ekipte seçkin futbolu ile ünlenen Aksel, Rize'de bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada yanarak feci şekilde yaşamını yitirmişti. Tüm futbol severler gibi, Rize halkı da çok sevdikleri hocaları için ağıtlar yakıyor, gözyaşları sel olup akıyordu. Boğacıların üzerine 1960'ların ikinci yarısında, üç büyüklere kafa tutup ligin zirvesini sağlayan Eskişehirspor'da SS efsanesinin mimarı Abdullah Gigiç'e işbaşı yaptırılıyordu. Ancak, ne hikmetse Gigiç, bir hafta sonra valizini topladığı gibi Rize'yi terk ediyordu. Aynı sezonun ilk yarısında, Rizespor mecburen dördüncü teknik adama teslim ediliyordu. Turgut Kafkas devri başlayacaktı şimdi. Biz geliyoruz. Önceki sezon Göztepe'den transfer edilirken kafalarda acaba uyum sağlayabilecek mi soru işaretleri çaktıran Fuji Mehmet, gerçek anlamda namuslu bir futbol profesyoneli çıkmıştı. Fuji Mehmet, 1978-79 sezonunda sırtına geçirdiği yeşil mavi formasının sağ koluna bir de kaptanlık pazubandı takacaktı. Fuji'nin saha içi etkisi, kaptanlık yetkisi ile donatılmıştı şimdi. Taze kaptan Fucu Mehmet, yine diri, yine bitirici bir kimliğe bürünmüştü. Mükemmel bir profesyonel olarak, geçen yılki burukluğa sünger çekmişti. Kaptan, dost sohbetlerinde yakın çevresine, Rize Spor'un bu yıl ikinci ligde son sezonu olacağı ve birinci lige çıkacağının ısrarla altını çiziyor, takımımız güçlü. Hiçbir sorunumuz yok. İlk yarı fikstürü bizim için avantajlı. Bunu iyi değerlendirebilirsek, ikinci yarı şampiyonluğumuzda son bulur, diyordu. Bu Rize'den korkulur. 15 takımın mücadele verdiği beyaz grupta Rize Spor takır takır top oynuyor, futbolcular yüreklerini sahaya yansıtıp kalitesini ve gücünü ortaya koyunca işler bu defa yolunda gidiyordu. İlk yarı sonunda eksik maçına karşın Rize Spor takipçisi Şeker Spor'un bir puan önünde 20 puanla zirvede konuşlanıyordu. Muharrem'in ikinci yarıda kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktığı Rize şehir statındaki erteleme maçında Haldun'un golüyle Elazığspor'u 1-0 deviren Mavi Yeşilliler, takipçisiyle puan farkını 3'e çıkararak iyice rahatlıyordu. 6-gollü Oktay'ın ekibin en golcü ismi olduğu ilk yarı sonunda, Rize Spor, Türk Spor basınında en başarılı takım, Rize Spor büyük üstünlük sağladı, başlıklarıyla lanse ediliyor ve şöylesi ifadeler kullanılıyordu, Rize Spor, bu yarıda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla, ilk yarının takımı, unvanını kazandı. Rize Spor bu dönemde, zaman zaman teknik sorumlu sıkıntısı yaşamasına rağmen, başarılı futbolunu ve iyi sonuçları sürdürerek zorlu rakiplerinden sıyrılmasını bildi. Rize Spor, kendi sahasında topladığı puanların yanında deplasman maçlarında da çok başarılı sonuçlar alarak büyük avantaj sağladı. Ligin beyi Rize Spor Rize'nin net bir üstünlüğüyle kapanan ilk yarıda, Rize'nin teknik direktör sıkıntılarının üstesinden gelmesi, iç ve dış maçlarda başarısını herkes takdir ediyordu. Rize'nin Vefa karşısında elde ettiği 4 0lık galibiyet, ilk yarının da en farklı skoru olmuştu. 9 golle en farklı galibiyet hanesinin karşısında da Rize'nin adı okunuyordu. Deplasmanda Rize ile birlikte 7 şer puan toplayan Rize Spor kendi evinde en fazla puan toplayan 15 ekip olma başarısını göstermişti. İlk yarıdaki 15 maçta elde edilen tek yenilgi de, Rize'yi en az yenilen takım olarak ayrıcalıklı kılıyordu. İkinci ligde ilk yarı değerlendirmesini yapan usta gazeteci Cemal Alkan'da grubun beyi Rize Spor, hükmünü veriyor ve 14 haftalık maratonda müsabakalar genellikle hadisesiz geçerken, liderlik mücadelesi bir hayli çekişmeli oldu. Beyaz grupta lider Rize Spor, 13 haftada yakaladığı liderliği, maç eksiğine karşın devam ettirdi, ifadelerini kullanıyordu. Alkan Tercüman da, 13 maçta yalnızca 16 gole izin veren Yeşil Mavili ekibin kalesi kale gibi, hükmünü de verirken, ikincilik Lig Beyaz grupta ilk yarının değerlendirmesinde Kare As'ta, Şeker Sporlu Cüneyt'in yanı sıra, Rize'nin 3 as futbolcusunun portresi asılıyordu, Refah, Kaleci, Tuncay ve Oktay. Hiçbir fedakarlıktan kaçılmıyoruz. İlk yarıda evinde şans tanımayan, deplasmanda da rakiplerine kök söktüren mavi-yeşilli kulüpte başkan ve basın sözcüsü Nuri Akbulut, Rizespor'un son haftalarda özellikle deplasmanda topladığı puanlarla iddiasını kuvvetlendirdiğini, amaçlarının lig liderliğini sonuna kadar devam ettirmek olduğunu dikkat çekecek. Rizespor 2 ay süren bunalımlı bir dönem geçirdi. Bu devre yönetici, futbolcu ve taraftarlar el ele verince en az zararla atlatıldı. Antrenörümüz Gürsel Aksel'i kaybetmemiz futbolcularımızı ve bizi olumsuz yönde etkilemişti. Ayrıca, bir süre antrenör bulamamamız, futbolcuların kendi kendilerine maça hazırlanmalarına neden oldu. Şimdi ise, antrenör sorununu çözümleyen ve mali hiçbir problemi olmayan Rize Spor'un tek hedefi var, o da yıllardır özlediği birinci lige kavuşmak. Rize Spor'un şampiyonluğu için bizler yönetici olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Futbolcu ve taraftarlarımızın da Rize Spor'un başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı inancındayız. El birliği ile Rize Spor'u layık olduğu birinci lige çıkaracağız, diyecekti. Rize, Rize olalı böyle bir gün yaşamadı. İkinci yarıya başkent deplasmanında Ankara gücü beraberliği, 1-1 başlayan, peşinden deplasmanda Aydın'ı deviren, 2-1 yeşildebililer sahasında yalnızca Konya İtman Yurdu ile 0-0 berabere kalıp bir puan kaptırıyor ve son hafta Tekirdağ maçı öncesinde şampiyonluğunu ilan ediyordu. Ligde yaptığı 28 maçın 15'ini kazanıp, 11'inde berabere kalıp sadece ikisinden yenik ayrılan Rize Spor 41 puanla mutlu sona ulaşıyordu. Rize Spor bu zorlu maç trafiğinde, rakip ağlara bıraktığı 39 gole karşılık, kalesinde sadece 13 gol görmüştü. İstatistikler bir yana, Ankara Demirspor karşısında elde edilen 3-0'lık zaferle, tüm şehir kenetlenmiş, Pazardan, Kalkandere'den, Ardeşen'den ve dahi Türkiye'nin dört bir yanından şehir stadına akan Rize'liler, tarihinin en büyük başarısına alkış tutmuştu. Rize Karademirspor Spor maçının 56. dakikasında kazanılan serbest vuruşu golle sonuçlandıran Tuncay, bu maçta kendisinin ve takımının 3. golünü atarken, Yeşil mavilerin şampiyonluğunu da perçinliyordu. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte Rize Spor'un şampiyonluğu resmen ilan ediliyordu. İşte bu andan itibaren, tribünler sahaya akmış, tüm şehir kenetlenmiş ve şampiyonluk coşkusu sabahlara kadar günlerce kutlanmıştı. Özlemi çekilen şampiyonluk ile Neşe'nin mutluluğun doruklarına varmıştı tüm Rize halkı. Şehirde bayram havası estiren bu büyük başarıyı keyifli, kıvançlı bir yorgunluğun ardından değerlendiren Başkan Nuri Akbulut, ligin başından sonuna kadar birçok şanssızlıklarla karşılaştık. Fakat mücadelemizden vazgeçmedik ve maraton sonunda ipi göğüsleyerek grubumuzda şampiyon olduk. Yıllarca özlemini çektiğimiz birinci Türkiye Ligi'ne yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımız gerçek gücünü birinci ligde gösterecektir diyordu. Teknik patron Turbut Kafkas ise zafere, yoğun bir çalışma sonunda mutlu sona ulaştık. Rize'de bir kaza sonunda kaybettiğimiz merhum hocamız Gürsel Aksel'in ardından vermiş olduğumuz şampiyonluk sözünü yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz yorumunu getirecekti. Mataracı şeref turunda. Rize kenti baştan sona şölen yerine dönmüştü. Terle yoğrulmuş emeğin, çile ve uğraş dolu uzun lig maratonunun sonunda zaferle gelen bir bayram bu. Bereket yağmurlarının dindiği Rize'de, kent baştan başa çayla filizlenirken, sevinç gözyaşları bir Mayıs yağmuru gibi Karadeniz'e akmıştı. Futbolun getirdiği doyumsuz mutluluk, tüm yeşil mavili renklere gönül verenleri bir anda sarı vermişti. Kuşkusuz Rize, Rize ola bu denli coşmamıştı. Şampiyonlukla gelen coşku, tüm kenti tek vücut yapmıştı. Bir yıl önce kılpayı kaçırılan ve özlemle beklenen tablo, bu kez olabildiğince ihtişamla, bir coşku seliyle yaşanıyordu şimdi. Demir Sporu 3 farkı devirdikleri şampiyonluk maçından sonra, boyunlarında çelenklerle sezon boyu ter akıtan futbolcular, teknik direktör Turbut Kafkas ve başkan Nure Akbulut'un yanı sıra, dönemin Rizeli Gümlük ve tekel bakanı Tuncay Mataracı da taraftar ve idarecilerin şeref turu atacaktı. Mataracı, maçtan sonra soyunma odasına giderek yaptığı konuşmada, kuruluşunda beri yanında olduğum ve Rize Spor'un şampiyonluğu ve birinci lige çıkması en az sizin kadar beni de mutlu etti. Sizlerle ne kadar övünsem azdır. Hepinizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim demişti. Rize Spor'un Ankara Demirspor'u yenerek 1. Lig'de kucaklaştığı maçı bakan mataracının yanı sıra, Senatör Talat Doğan, Rize Valisi Muharrem Bartın, Çaykur Genel Müdürü Atilla Koruyan, Genel Müdür Yardımcıları Şahin Balta ve Zeki Göktürk, Belediye Başkanı Ömer Bayar, Garnizon Komutanı ile Cumhuriyet Savcısı da izlemişti. Rize Spor Şampiyon Oktay Gol Kralı 1978-79 sezonu 2. Lig Beyaz Grupta sezonun ekibi, hiç kuşkusuz şampiyon Rize Spor'du. 39 golle ligin en çok gol atan takımı olan Yeşil Oktay, Konya İdman Yurdundan Gani ile birlikte 13'er golle krallığı paylaşıyordu. Rize Spor evinde 12'si galibiyet, ikisi beraberlik 26 puan toplayarak, dışarıda da 14 maçın 3'ünü galibiyet ve 9'unu da beraberlikle kapatıp 15 puan toplayarak, sezonun hem iç saha hem de deplasman kralı olmuştu. Basın, sezonun futbolcusu olarak Tuncay ismi üzerinde duruyor, kare noktayı oktayı da dahil ediyor, lig karması içinde ise bu iki oyuncuya ilaveten, şampiyon ekipten kalede refah, savunmada Levent, orta alanda kahraman ve ileri uçta da Fuji Mehmet portrelerine de yer veriliyordu. Her gittiği takımı şampiyon yapmasıyla ünlenen genç antrenör Turgut Kafkas, Erzurum'u 3. Lig'de Namaluk şampiyon yaptıktan, Zonguldakspor'u da 2. Lig'de şampiyon yaparak 1. Lig'le buluşturduktan sonra üçüncü büyük işini Spor'un teknik patronu olarak gerçekleştiriyordu. Hoca gel bizi de şampiyon yap diye işbaşı yaptırılan 37 yaşındaki genç çalıştırıcı